ve eşhedü anna ilahe illallahü vahdahu la şerikele Ve eşhedü anna Muhammeden abduhu ve rasuluhu Ama ba'd Fa inna astakal hadithi kelamu Allah Ve khayre lehadi Hadyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerre l'umur muhdathatuhâ Ve kulle muhdathatin bid'ah Ve kulle bid'atin dalâle Ve kulle dalâletin fil Arkadaşlar önceki bölümlerde bid'atın çeşitlerini, ey yani tanımını, gerek lugat anlamı, gerek şer'i anlamı ondan sonra asli bid'at izafi bid'at ve es i terkiye ve e sünnet ameliye dediğimiz sünnetin yani Aleyhisselatü Vesselam'ın terk ettiğini terk etmenin sünnet olduğunu ve yine Allah Resulü ve Vesselam'ın yapmış olduğu ey fiili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 Zaten tek başına şu ayet bile, el yevme bir lekum olduğunu ve için Allah'ın nimeti ve olan Kur'an-ı Kerim'in bir ayetiyle kanıtlamak için Allah'ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in bir ayetiyle bir delildir. Allah Resulü Allah'ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in bir ayetiyle ümmetine her bildiği hayrı mutlaka göstermiş ve her bildiği şerden mutlaka uyarmıştır. Yani benden önce gelen her nebi Allah azza ve celle enbiayı seçtiği için, seçtiği için onlar görevlerini mükemmel bir şekilde yapmışlardır. Mesela örnek verelim. Nuh aleyhisselam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 ancak helak olacak kişi bu yola yüz çevirir ancak helak olacak kişi efendime söyleyeyim bu yola muhalefet eder buyuruyor a.s. sahih ibn-i macede 43 numarada ahmet e, sayfa 126 4. cilt ve e, başkaları sahih isnatla İrbat bin sarıya radiyallahu anh hadisinden tahriş etmişlerdir <gülüyor> Yahudiler Yahudiler Salman radiyallahu Rasulullah Resulullah aleyhisselatü vesselam'in büyük abdest bozmaya varana kadar size her şeyi öğretmiş dediler. Yahudiler dediler ki sizin dediler Nebiniz ve vesselam büyük abdeste varıncaya kadar ey yani tuvalet adabına varıncaya kadar size her şeyi öğretmiş. Öyle mi? Bunun üzerine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 davet olarak tebliğ olarak sizlere ulaşmış durumdadır yani aleyhissalatü vesselam'ın risalet vazifesini yaptığına yahudiler bile şahittir müşrikler bile şahittir tarık bin şihab radıyallahu anh, ten rivayete göre o şöyle diyor yahudiler yahudiler Ömer'e Ömer e, siz kitabınızda bir ayet okuyorsunuz. Şayet bu ayet biz Yahudilere inmiş olsaydı o günü bayram ilan ederdik dediler. Ömer anh onlara dedi ki bu ayet hangisidir? Onlar da Maide suresinin üçüncü ayetini okudular. Dediler ki Al Yüme, akmaltu l-kum din-kum, ve atmamtu alay-kum nimeti, v raddi Ey, bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslamdan razı oldum. deyince Ameer radıyallahu anlara dedi ki: "Vallahi ben bu ayetin, Allah Resûlü satt ve sälame." ne zaman indiğini biliyorum bu ayet e, Resulullah ve Vesselam'e arefe günü akşamüstü nazil oldu ve o gün cumaydı diye e, bu sevincini ve bu vahye olan şahitliğini onlara cevap olarak Umar radıyallahu anh onlara e, e, yönetti.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 i̇mam Şeyh Şevkani Rahimahullah ise şöyle diyor Allah Celle Celaluhu <gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in ruhunu kabzetmeden önce dikkat ediniz Allah Celle Celaluhu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in ruhunu kabzetmeden önce dinini mükemmelleştirmiş oldu, olduğuna göre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 "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ" ayetini. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ayetini. Bizzat Muhammed Aleyhisselatü seleme indirdi mi? Evet indirdi. E peki peki Aleyhisselam hayatta iken bu din mükemmel olmuşsa, tamamlanmışsa İmam Şevkani rahimeullah diyor ki, o zaman diyor ortaya atılan bu bid'atler ve Yahud bu görüşler de neyin nesidir?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 ve din olarak İslam'dan razı oldum ayetini diyor bid'atçı ve rey sahibi kimselerin yüzüne çarp diyor İmam-ı Şevkani Rahimahullah El Kavlul Mufid isimli kitabın 83. sayfasında <gülüyor> bid'atçiler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 Allah Azze ve Celle bu işi insanların aklına bırakmadı. Teşri hakkını onlara vermedi. Eğer öyle bir şey olsaydı Allah Azze ve Celle insanlara niçin şeriatlar indirsin? Niçin enbiyalar göndersin? Niçin kitaplar indirsin? Allah'ın dininde bid'at ihdas eden kimse şari'i ile birlikte şeriat belirlemek suretiyle kendisini Allah'ın bir benzeri kılmıştır. Haşa. Ya da o işte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 kim bizim bu dinimizde üzerinizde üzerinde emrimiz olmayan bir şey ihdat ederse o şey merduttur dolayısıyla Kur'an ve sünnetin üzerinde emri olmadığından da zaten merduttur dolayısıyla İmam Melik'in bu sözü dikkatle uyulmaya layık bir sözdür çünkü o gün din olmayan şey bugün din değildir çok güzel taganniler yapabilirsiniz işte adına mevlüt dersiniz, adına kutlu doğum dersiniz, adına bilmem e, kutlu geceler dersiniz, mevlüt geceleri dersiniz, başka başka şeyler dersiniz. Bir takım zikir, bir atları çıkartırsınız, bir takım namaz, bir atları çıkartırsınız, bir takım oruç çıkartırsınız, bir takım yeme içme ve giyimde çıkartırsınız. Ancak o gün dinden olmayan şey, bugün dinden değildir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin merdut olarak saydığı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 ve her sapıklık da ateştedir İnşallah bundan sonraki dersimizde insanlar güzel görselerde her bidat sapıklıktır diyecek ve konumuza inşallah e, bu konuyu diğer derslerimizde açıklamaya gayret edeceğiz Allah Azza ve celle bu, bu dersi bir hidayet vesilesi kılsın bir istikamet vesilesi kılsın hadihi wallahu alem Vasallallahü ala على nas محمد wa ala ali Muhammad Subhankak Allahu ma bhamdik. Aşhedu an la ilaha illa Ant. Astaghfiruk ve atobu ilek. As-salamu ve ve